Foklar su altında Star Wars filmlerindeki savaşları aratmayan sesler çıkarıyorlar. Yazar Göktuğ Kaçıra Editör Çağrı Mert Bakırcı Seslendiren Bendeniz Batuhan Özçiftçi Fokların buzların üstünde vakit geçirirken çıkardıkları seslere az çok aşinayız. Kükreme benzeri seslerle tanısalar da bugüne kadar birçok farklı ses çıkarttıkları da keşfedilmişti. Foklara ait insan kulağının duyabildiği 34 farklı ses tanımlanmıştı. Ancak bu seferki sesler buzun altından kaydedildi. Oregon Üniversitesi'nden araştırmacılar Antarktika'daki vedel fokları üzerinde çalışırken suyun altında fokların çıkarabildiğini daha önce bilmediğimiz seslerini kaydetmeyi başardılar. Biyolog Paul Zico liderliğindeki bir ekip 2017'de McMurdo Oşinografi Gözlemevi'ni kurduktan sonra Antarktika'nın deniz buzu altında dolaşan vedel foklarının seslerini kaydetmeye başladı. O zamandan beri sürdürülen iki yıllık kayıtlar şaşırtıcı bir keşfe yol açtı. Kayda başladıktan bir süre sonra araştırmacılar, ultra duyarlı geniş bant dijital hidrofanlarının yüksek ve tiz seslerden oluşan ve daha önceden tespit edilmemiş çağrıları da kaydettiğini fark ettiler. Dünyanın en güneydeki memelisi olan foklar, İnsanların duyamayacağı frekanslarda düzenli olarak cıvıltı, ıslık ve titreme üretiyorlardı. Oregon Üniversitesi'nin Clark Honors College'da deniz memelisi akustiği üzerine çalışan bir kariyer eğitmeni olan deniz biyoloğu Lisa Munger bunu şöyle açıklıyor. Verilerde bu ultrasonik çağrı türlerine rastlamaya devam ettik. Sonunda fokların onları oldukça düzenli bir şekilde kullandıklarını anladık. Araştırmacıların keşfiyle 34 farklı sesi olduğunu bildiğimiz foklara 9 farklı ses daha eklenmiş oldu. Islık ve cıvıltı benzeri farklı sesler kaydedildi. Ancak bu sesler ultrasonik ve insan kulağının duyamayacağı frekanstalar. İnsan kulağı yaklaşık 20.000 Hz'e kadar duyabilirken, yeni fok seslerinin hepsi 21.000 hersten yüksekti ve bazıları 30.000 Hz'e kadar çıkıyordu. Spesifik bir ıslığın ise 49.800 Hz'e kadar yükseldiği kaydedildi. Ayrıca fokların birden fazla tonu uyumlu hale getirirse ortaya çıkan sesin 200.000 Hz'e kadar çıkabileceği ifade edildi. Bu değer, kedi ve köpeklerin bile duyma aralığının ötesinde bir değerdir. Araştırmanın başındaki isimlerden Profesör Paul Zico, bu sesleri bilim kurgu filmi Star Wars ile bağdaştırıyor. Veda foklarının çağrıları buzun altında neredeyse inanılmaz, başka bir dünyaya ait ses ortamı yaratıyor. Kulağa gerçekten Star Wars'ta lazer ışınlarıyla dolu bir uzay savaşının ortasındaymışsınız gibi geliyor. Bu yüksek frekanslı seslerin ne için üretildiği henüz bilinmiyor. Bilim insanları şimdiye kadar foklarda veya deniz aygırları gibi diğer yüzgeç ayaklılarda ultrasonik sesler tespit etmemişlerdi. Ziko'ya göre bu sesler foklar arası iletişime ilave iletişim elementleri olabilir. Ziko bu seslerin diğer düşük frekanslı seslerin üstüne çıkarak iletişim için farklı bir kanala geçmek gibi bir işlevi olduğu düşüncesinde. Araştırmacılar bu ultrasonik çağrıların yunuslar ve balinalardaki gibi bir biyolojik sonar olan ekolokasyon için kullanılabileceğini ve fokların da yarasaların yaptığı gibi engellerden kaçınmak ve arkadaşlarını veya avlarını bulmak ve sınırlı görüş mesafesinde gezinmek için kullanabileceklerini belirtti. Vedel foklarının Antarktika kışında neredeyse mutlak karanlık aylarda nasıl gezinip yiyecek bulduğu hala bir muamma. İlerleyen çalışmalar, seslerin asıl işlevi hakkında bilgiler sağlamaya devam edecektir. Vedel foklarına ait akıl almaz seslerden bir kısmı şöyle…